Melekler duaya durduklarında meydanlar toz duman olduklarında can bedenden çıkıp ayrıldığında şehadet vakti tek tekbir getirin şehadet vakti diri tekbir getirin şehadet vakti diri tekbir getirin Gökyüzünde bir şafak söktüğünde mermiler namluya verildiğinde düşmanlar karşıdan Vakti diri tek bir getirin. Şehadet vakti diri tek bir getirin. Şehadet vakti diri tek bir getirin. Bir değil 5'te değil, milyon biz bizler asla bu yoldan dönemeyiz. Bu yolda birer birer öleceğiz. Şehadet vakti diri tek bir getirin. Şehadet vakti diri tek bir getirin. Şehadet Meydanlar toz duman olduklarında Can bedenden çıkıp ayrıldığında Şehadet vaktidir tekbir getirin Şehadet vaktidir tekbir getirin Şehadet vaktidir Şehadet vaktidir tekbir getirin Başını kaldır da dünyaya bir bak Zulüm her yanı sarmış kol geziyor Daha ne bekliyorsun kıyama kalk Şehadet vaktidir tekbir getirin Şehadet vaktidir tekbir getirin Şehadet vaktidir tekbir getirin Melekler duaya durduklarında Meydanlar toz duman olduklarında Can beden çıkıp ayrıldığında şehadet vaktidir tek biri getirin şehadet vaktidir tek biri getirin şehadet vaktidir tek bir getirin şehadet vaktidir tek bir getirin Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekben verilen sözlerin Bin huzuruna açık ma vakdir, cennet kapıları açıldı şimdi şehadet vaktidir, tek bir getirin. Şehadet vaktidir, tek bir getirin. Şehadet vaktidir, tek bir getirin. Sülmen küfün kapkara. Şehadet vaktidir tekbir getirin Melekler duaya durduklarında Meydanlar toz duman olduklarında Can bedenden çıkıp ayrıldığında Şehadet vaktidir tekbir getirin Şehadet vaktidir tekbir getirin Şehadet vaktidir tekbir getirin Diriliş vaktidir tekbir getirin